Radyo Tiyatrosu Ceza Sömürgesi Yazan Franz Kafka Türkçesi Turan Oflazoğlu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 Teşekkür eder. Eski komutan makini tamamladığında kullanamadan öldü dediniz. Hani? Hiç kullanmadı değil. Ama birkaç yıl ne ifade eder ki ilk çalıştırışında ben de hazır bulmuştum. Tamamlanıncaya kadar da her işinde emiyim geçti. Eski komutanımızın adını işitmişliğiniz var mı? E, hayır. E, bu sömürgedeki bütün düzen onun eseridir.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 ama hakkınız var dikkatinizi makineden ayırmadım ki Asker uyuşun biri mahkumse <gülüyor> Mahkum bu demek Evet Nerede kalmıştık ha, Tırmıkta hı hı. Tamam Adı tam uyuyor İğneler tırmıkta olduğu gibi yerleştirilmiştir İşleyişi de aşağı yukarı tırmıkunkine benzer Fakat çalışma alanı bellidir ve tektir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 Makinenin bir yanı görünürken bir yanı parıltıdan yok oluyor. Nasıl çalışıyor peki? Yatağında nakkaşında birer elektrik bataryası vardır. Yatağınki kendisine nakkaşınki ise tırmığa lazımdır. Hı. Adam bağlanır bağlanmaz e? yatak çalışmıyor. Hem sağa hem sola hem aşağı hem yukarı çok küçük ama alabildiğine hızlı titreşimlerle hareket etmeye başlar.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 Demek her şeyi kendinde toplamıştı he? Hem asker hem yargıç Hem makinist hem kimyager <gülüyor> Evet her <gülüyor> şey demekti o Müsaadenizle gidip Elimi yıkayayım şu kovada <gülüyor> Planlar kirlenir sonra Evet Nerede kalmıştık Planlar kirlenir gördünüz Evet tertemiz kalmalıdır onlar Yargılarımız pek şiddetli olmasa gerek. Hangi emre karşı gelmişse mahkum gövdesine tırnakla yazılır. Mesela bu mahkumun gövdesine... ...büyüklere saygı göster diye yazılacaktır. Peki... Ne pekisi? Kararı biliyor mu kendi? Hayır. Derken... Giydiği yargıdan haberi yok mu yani bu adamın? Hayır. Onu buna bildirmekte mana yok. Nasıl olsa gövdesiyle bizzat öğrenecek. Ama...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 yalanın yüzüne vurursam da yeni yalanlarla eski yalanlarını savunmaya kalkışırdı. Daha neler neler. Şimdi ise elimdedir. yere koyu vermem. Bilmem anlatabildim mi? Hı? anlıyorum. Anlıyorum ama Bo boşuna vakit kaybediyoruz. Şimdiye kadar başlamamız gerekirdi idam törenine. Oysa ben daha makinenin nizanı bile bitirmedim. Bence ayrıntılara girmeseniz. Gördüğünüz gibi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 ben hala eski komutanın çizdiği planları kullanıyorum İşte bakın Elinize veremeyeceğim için af buyurun Benim varım yoğumdur bu kağıtlar hmm, Anlıyorum Şimdi şöyle oturun Ben kağıtları önünüze tutarım Sizde birer birer iyice görürsünüz Bakın işte okuyun hmm, Bakayım hmm. Ee, Okuyamıyorum Ama oldukça okunaklı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 Tırmık'ın kenarındaki su dişler, gövde dönerken yaralara yapışan pamuk parçalarını koparıp mezarın içine atarak tırmığa çalışma imkanı hazırlar. Anlıyorsunuz değil mi? E, anlıyorum. Tırnak bu şekilde yazıyı gittikçe derinleştirerek tam 12 saat durmadan çalışır. Büyük 6 saat boyunca henüz sağdır mahkum. Sadece acı duyar. 2 saat sonra... Keçe tıkaç altından çıkarılır Çünkü bağırmaya Gücü yetmez artık Yatağın başucundaki şu leğen ne peki Elektrik de ısınır o Sıcak pirin suyu konur içine Mahkum canı çekerse istediği kadar e, Dilinin el verdiği kadar Bu sudan içebilir Hiçbiri kaçırmaz bu fırsatı He ya. Henüz kaçıranını görmedim Oysa şimdiye kadar Pek çok kimse geçti elimden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 Yargıyı gözle okuyup çözmenin nedenli güç olduğunu demin gördünüz Fakat bizimki onu yaralarıyla çözer Çetin iş olmalı Soruyor musunuz? Okuyup bitirebilmesi için altı saat daha ister Sonra? Ve o zamana kadar tırmık hakkından gelip mezarın içine atar Adam kanlı su ile ham pamuğun üstüne yuvarlanır Artık yargıyı yerine getirilmiş demektir Gömme işini de biz askerle ikimiz yaparız Onbaşı Buyurun komutanım Başla işe Baş üstüne komutanım Hey sen gel bakalım Ver şöyle Aa. Çıkar bakalım şu öteberini çıkarmana hacet yok şu bıçak işini görür Ya şöyle şimdi oldu Adamın ses çıkartığı yok Aptal mı ne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 Yani kayışın gelmesi için de aradan en az on gün geçmesi gerek E o da doğru dürüst bir şey olsa bari İyi ama makineyi kayıtsız nasıl çalıştırsın bu adam diye soran olmuyor evet, Bir dakika müsaadenizi rica edeceğim evet, evet. Ağzına şu keçe tıkacı sokmam gerek Hiçbir şey anlamıyorum Düpedüz haksızlık bu cinayet Ama elimden ne gelir ki Ben ne sömürgeliyim ne de sömürgenin bağlı olduğu devletin vatandaşı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 Anladığıma göre bu sömürgede geniş çapta kuvveti olan komutanın fikrinden çok daha az etkiledir benim fikrim Usulünüze karşı takındığı tavır dediğiniz gibi kesin olarak düşmanca ise Korkarım geleneğinizin sonu yaklaşmıştır Benim önemsiz yardımma bile lüzum kalmıyor Siz komutanı tanımıyorsunuz Kendinizi, affedersiniz, yani bize göre bir çeşit yabancı yerine koyuyorsunuz. İdam töreninde yalnız bulunacağınızı işittiğim zaman sevinmiştim sadece. E, komutan bana bunu bir darbe olarak hazırlamıştı. Darbe mi? Ama ben onu kendi yararıma kullanacağım. Kimse kulağınıza yalan bir şey fısıldayıp... ...kaş göz işaretleriyle aklınızı çelmeden... ...ki tören kalabalık olduğu zaman kaçınılmaz bu gibi şeylerden. Evet...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 Yalnız dinleyicileri etkilemek için gündeme alınan bir takım saçma sapan gülün şeylerden sonra bunların çoğu liman işleridir. Sadece liman işleri. Evet bu gülün şeylerden sonra sıra bizim ceza usulünün tartışılmasına gelir. Komutan meseleyi sunmazsa... Öyle ya sunmazsa... İcabına bakarım ben. Derhal ayağa kalkıp bugünkü idam töreninin yapıldığını bildiririm. Kısaca tek cümleyle.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 İnanıyorum size Peki öyleyse Nereye Makinanın merdivenine çıkıyor Sağdı da dikkatle nakkaşın içine yerleştirdi Bütün dişli çarkları yeni baştan düzenliyor gibi A A Başı da ara sıra nakkaşın içine girip gözden kayboluyor Maksadı ne acaba Oo, Şu güneşte Gözlerim nasıl da sızlıyorlar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 Soyunuyor. Çıldırdı mı ne? Al şu mendillerini. Boynundaki mendilleri çözüp mahkuma doğru fırlattı. Hanımların hediyesi. E, anlıyorum ama... Hı? Başını çevirdi. Dinlemiyor artık. Şimdi yarı beline kadar soyunmuş durumda. Ceketindeki gümüş kordonu parmaklarıyla okşuyor. Üsküllere ikide bir fiske vuruyor. Çıkardıklarını da bir bir mezara atıyor.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 ...makine görevini sonuna kadar görecek. Ne dersin? Herhalde. Fazla acı çekmedim ama... ...gene de hücum alınmalıydı. Adalet denen bir şey var. Var ya. Bak şu mendillerimi vermezsen bana... Ne olacakmış? Gönüm birinde bak. Görürsün bak. Bak geri verdi makinenin içine. Girdi ya. Erkek adammış doğrusu. Tıpkı benim gibi. Sesini kes. Bravo bizim soruya. Elini şöyle bir uzatmasıyla... bir birkaç defa inip kalkması bir oldu. Kendine dokunur dokunmaz da yatak titremeye başladı Keşatı kaçtı tam ağzının önünde Ağzını almak istemiyor galiba Öyle gibi ama yok Yendi kendini aldı ağzına. Hey Bana bak Kayışları gördün mü yara sarpmış şey İhtiyacı yok ki bağlanmıyor onun Olsun her şey adabeyle olmalı Yürü gidip bağlayalım Dur çekme geliyorum <gülüyor> yardım et. Şuradan geçir Heh. Ver öteki ucunu da ha, işte oldu. Tam beni bağladığı gibi ben de onu bağladım Yatak bitiriyor İğnelere bak Nasıl tıklaşıp gelenin üstünde paralıyorlar Çekil aptal tırmık iniyor Orada durmayın çekilin Gidin artık gideceğiniz yere Çekiliyoruz efendim Ama ne olur İsaaledin hiç olmazsa uzaktan seyredelim O da ne Nakkaşın kapağı açıldı Dişli çarpın dişleri göründü Yavaş yavaş dışarı çıkıyor Pekerlik yükseliyor Yükseldi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 Durdurmanın imkanı yok mu şu meredin? Yok efendim, iş işten geçti artık İş işten geçti Ama düpegüz cinayet bu Subayın istediği nefis işkence değil Değil, değil ama ne yaparsınız? Bakın, pırmık gövdeyi aldığı gibi havaya kaldırdı Tam mezarın üstünde tutuyor Bırakmıyor orada Gelin, gelin buraya yardım edin de indirelim cesedi Ben gelemem Niye gelmez bir şey? Korktum, bakamam yüzüne Sanki ben işlemiş gibiyim bu cinayeti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 Akikada kendilerinde mi götürmemi isteyecekler yoksa? Hayır, hayır. Neden hızlı gidiyor? Tabi vardı bile. Kayıkçının biri konuşuyor. Çok. Elinizi koşuyorum. Sen bana yetişmene bak. Sen önce bana yetiş, sonra da ona yetişesin. Ben amma. kafa patlattın her birinden biri. Geldik işte. Ha. Geldik ama kayık tarifinden ayrıldı. Atarsın. Atarsın. Baksana kayıkçıya fora ediyor. Bağırsana. bağır da dursun. Dur. Benim sesim çıkmıyor sen bağır Benim de çok daha kısıldı Ömürlüğümüzü keselim artık ee, şey. Ne dedin Şu mezhar taşının üstündeki yazıyı ilk kez gördüm okulurken He. Ee? Hiç sadece o eski komutan gerçekten geri gelecek mi acaba diye merak ediyordum Bana mı soruyorsun bunu Sana soruyorum e sorayım Hava ne güzel bugün Keşke biz de vaktinde yetişseydik şu kaya Keşke Keşke yetişseydik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 good